Musaftaki sıralamada 106. Inis sırasına göre 29. suredir. Tin suresinden sonra, Kariya suresinden önce Mekke inmiştir. Sure adını birinci ayette geçen Kureyş kelimesinden almıştır. Ayrıca Liilafi Kureyşin adıyla da anılmaktadır. Surede Kureyş'e cahiliye döneminde verilen ticari imtiyazlardan emniyet, istikrar, zenginlik ve bunun gibi nimetlerden bahsedilmekte, nimetlere şükür ve Allah'a kulluk etmenin önemine dikkat çekilmektedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kureyş'in güvenliğini, onların kış ve yaz yolculuklarında güvenliğini sağlamak için, Allah lütuflarda bulundu. Onlar da kendilerini besleyip, açlıklarını gideren ve her çeşit korkudan emin kılan, şu evin Rabbine kulluk etsinler. Güvenliğini sağlamak için, Şeklindeki çeviriye göre, bu ayet bir önceki surenin devamı gibidir ve cümle, Ebrehe ve ordusunu helak ettik şeklinde tamamlanır. Surenin sonunu başına bağlamak da mümkündür. Bu takdirde mana şöyle olur. Sağladığı için Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Kureyş, Hazreti Peygamber'in mensup olduğu, İslam'ın tebliğine ilk muhatap olan ve Kur'an'da adı geçen Büyük Arap kabilesidir. Nesep bilginlerinin çoğunluğuna göre, Kureyş'in atası Nadr bin Kinane bin Huzeyme bin Müdrike bin İlyas bin Mudar bin Nizar bin Mahat bin Adnan'dır. Hazreti Peygamber, Kureyş'in Haşimoğulları koluna mensuptur. Kabile reisliği genellikle Haşimoğulları ile Ümeyyeoğulları arasında mücadele konusu olmuştur. Cahiliye döneminde Kureyşliler, Allah'ın varlığına inanmakla birlikte putları Allah'a ortak koşuyorlardı. Bu sebeple Kur'an onları ortak koşanlar anlamına gelen müşriku'n sıfatıyla nitelemiştir. 610 yılında Hazreti Peygamber'e Kur'an ilmiye başlayınca Kureyş'in bir kısmı ona iman etmekle birlikte çoğu inanmadığı gibi Hazreti Peygamber'e karşı gittikçe sertleşen ve savaşlara kadar varan bir mücadeleye girmişlerdir. Bu direniş hicretin 8. yılında Mekke'nin fethine kadar sürmüştür. Mekke'nin fethedilmesiyle birlikte İslamiyet'in karşısındaki Kureyş düşmanlığı da tamamen ortadan kalkmıştır. Bundan sonra İslam'ın dünyaya yayılması için Kureyşlilerin ön saflarda mücadele verdikleri görülmektedir. Kureyş kabilesi, Araplarca kutsal sayılan Kabe'nin gözetim ve bakımını üstlendikleri için diğer Arap kabileleri onlara büyük saygı gösterirlerdi. Özellikle Kabe'yi yıkmaya gelen fil ordusunun mucizevi bir felakete maruz kalarak, Kabe'yi yıkma teşebbüslerinin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine, Kureyşlilerin kabileler nezdindeki saygınlığı iyice arttı. Emirler ve krallar onlara saygı gösterir, Başkaları çöllerde haydutlar tarafından saldırılara uğrarken Kureyşliler güven içerisinde yazın Taif'in serin yayrılarına, kışında Yemen'in ılık bölgelerine serbestçe seyahatlerde bulunarak büyük kazançlar elde ederlerdi. Hatta Kureyş'in ticaret kervanları kış aylarında Somali ve Habeşistan'a, yaz aylarında da Suriye, Mısır, Irak ve İran'a kadar giderler. Mekke'nin bulunduğu bölge, tarım ve hayvancılığa elverişli olmadığı için halkın ticaretten başka gelir kaynağı yok denecek kadar azdı. Haç mevsiminde kurulan panayırlar, ticaretlerinin canlanmasına vesile olduğu gibi, buralarda düzenlenen şiir, hitabet ve benzeri yarışmalarda dil, edebiyat ve kültürün gelişmesini sağlıyordu. İşte surede Allah'ın onlara lütfettiği bu imkanlar hatırlatılmakta, özellikle Kabe'ye vurgu yapılarak, şu evin Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler buyurulmaktadır. Kabile hayatı yaşayan Arap yarımadası devlet otoritesinden yoksun olduğu için, burada genel bir güvensizlik bulunduğu halde, Mekke, Hazreti İbrahim zamanından beri Allah tarafından saygınlığı çiğnenmeyen harem bölge olarak insanlığa duyurulmuş, bu sayede Mekke halkı dış saldırılardan korunmuştur. Nitekim bir ayeti kerimede, ''Görmezler mi ki çevrelerindeki insanlar durmadan yerinden koparılıp götürülürken, biz Mekke'yi güvenli, dokunulmaz belde yapmışızdır.'' buyrularak bu nimetler hatırlatılmaktadır. Ayrıca başka bölgelerde üretilen sebze, meyve ve diğer gıda maddeleri, Hz. İbrahim'in duası bereketiyle bir ticaret merkezi haline gelmiş olan Mekke'ye getirilip satılır, böylece bura halkının ihtiyacı karşılanırdı. İşte surede Kureyş'in bütün bu nimetlerin şükrünü yerine getirmek için, Allah'a kulluk etmeleri istenmiştir. Kıymetli dinleyenler, bugünkü programımızda sizlere Kureyş Suresinin tefsirini aktardık. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. KUR'AN YOLU